25. Cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, nerede bana ortak koştuklarınız diye seslendiği gün şöyle derler. Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok. Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmışlar. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun olsun başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Andolsun biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun onlara mutlaka Ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur. De ki ne dersiniz? Eğer o, Kur'an, Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmak konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki O her şeyi kuşatandır. Şura Suresi Ha-Mim Ein-Sin-Kaf Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini ham dile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup, bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri derindir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz, Herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilen.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 ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesi ile ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğum gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği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 Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra, O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri, Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah, hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin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 Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı Derhal aralarında hüküm verilirdi Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken Bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden Akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O, göğüslerin özünü kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler için ise çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması O'nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Başımıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar öfkelendikleri zaman bağışlayanlar Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dost doğru kılanlar işleri aralarında şura danışma ile olanlar kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar bir de saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dünyaya dönmek için bir yol var mı? dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için Hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa, o zamanda insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ımdır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Zuhruf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta Levhi mahfuz'da mevcuttur. Çok yücedir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 ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. O gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz. O bütün çiftleri yaratan üzerlerine kurulasınız Sonra da kurulduğumuzda Rabbinizin nimetini hatırlıyasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Böyle iken ''Melekler Allah'ın kızlarıdır'' demek suretiyle kullarından bir kısmını onun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı? Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı isnat ettiği kız çocuğu ile müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı Allah'a isnat ediyorlar. Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece, ''Şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz.'' dediler. İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri. Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz.'' Demiş olmasınlar. Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı, dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu bak nasıl oldu. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti, ''Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak O, beni Yaradan'a taparım. Şüphesiz O, beni doğru yola iletecektir.'' İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları... Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar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 Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiret ise ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. ''Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.'' Sonunda bize geldiğinde arkadaşına ''Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı.'' ''Ne kötü arkadaşmışsın.'' der. ''Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız.'' Denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahmandan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? ''Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de, o şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim.'' demişti. Musa mucizelerimizi kendilerine getirince, bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize, önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ''Ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz.'' dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın, Sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince... Biz de onlardan öç aldık. Hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. ''Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı?'' dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, İçinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz O, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık O'nun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü O size apaçık bir düşmandır. İsa, açık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim. Ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Allah şöyle der, Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalimiydiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler: Ey Malik. Rabbin bizim işimizi bitirsin, o da siz hep böyle kalacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz melekler yazmaktadırlar. Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, Arşın da Rabbi olan Allah onların nitelendirmelerinden uzaktır. Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar. O gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O Hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun Muhammed'in Ya Rabbi demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onları hoş gör,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 O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır. İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştı. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti. Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrail oğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben... ''Beni taşlamanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun.'' Sonra Musa Rabbine, ''Bunlar günahkar bir toplumdur.'' diye seslendi. Allah da şöyle dedi, ''O halde kullarımı geceleyin yola çıkar.'' Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan, firavundan kurtardık. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorba idi. Andolsun onları bir bilgi üzerine dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Bunlar müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söyleyenler iseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı, yoksa tübba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir. Çok merhamet edendir. Şüphesiz Zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle! Ayrıca onları İri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Casiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, Rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline. Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrail oğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an İnsanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesil olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez, nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu, Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.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 İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık bir başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Ayetlerim size okunmuştu da